Dünyayı Okumak Programı'ndan Açık Radyo'nun bütün dinleyicilerine merhaba ben Aytaç Timur. Merhaba ben Akif Pamuk. Bildiğiniz gibi bu hafta dinleyici destek programlarımız ardı ardına yayınlanıyor. Biz de Açık Dergi için de Dünyayı Okumak Programı'nı bu kez destek programına ayırdık. Böylece de ne zamandır Akif seninle beraber program yapamıyorduk değil mi? Burada bizim için bir buluşma vesilesi evet, oldu. Buluşma, buluşma vesilesi oldu. 19. sını düzenliyoruz. Ee, tabii stüdyolarımızda özledik. Ee, e, hakikaten e, bütün hafta sonu e, ve bugün pazartesi e, dinleyici destek programı tüm hızıyla devam ediyor. E, burada e, aslında bir müşterimizi e, konuşuyoruz. E, bir e, açık adli dinleyici destek programı e, aslında e, dinleyicilerinin e, desteklerini bekliyor. E, bu süreç... E, e, aslında bütün o dinleyicilerle birlikte var olan bir süreç, e, birlikte var ediyoruz radyomuzu bu anlamıyla da e, açık radyo müştereğimiz olarak e, hayatına, yayın hayatına devam ediyor. E, aslında e, bütün o an akımda e, var olmayan, tartışılmayan e, gündemdeki konuları e, tartışmaya devam ediyor. Pandemide, pandemi üzerine belki de en berrak ve net fikri takipleri açık kadrodan takip etti dinleyicilerimiz. E, şu sıralarda e, Ukrayna-Rusya e, e, savaşını, e, Rusya Rus işgalini e, yine e, en berraklığıyla e, açık kadrodan takip ediyorlar. E, biz de iklim krizinden e, birçok e, ekoloji haberine kadar e, bütün meseleleri takip mecramız olarak var. Şimdi benim 12 yaşında bir kızım var. Elbette onunla bir yere gittiğimizde özellikle arabada, benim arabamda da bir numarada açık radyo kayıtlı. Açık radyo otomatik olarak çalışmaya başlıyor arabayı çalıştırdığım zaman. Kızım da bir dinliyor, iki dinliyor. Geçenlerde bana dedi ki, açık radyo dedi, konuşacak ne kadar çok şey buluyorsunuz dedi. Nasıl dedim yani nasıl buluyoruz? E siz dedi, yani sen konuşuyorsun, diğer insanlar konuşuyor, dinleyiciler konuşuyor, bu kadar mevzuyu nereden buluyorsunuz dedi. O an, o an fark ettim ki biz açık radyoda, ister program yapalım, ister dinleyici olalım, ister destekçi olalım. Esasında bir topluluk olmayı başarmışız. Çünkü aynı meselelerin etrafında konuşuyoruz tabii ki farklılıklarımız var aynı meseleye farklı farklı yerlerden bakıyoruz bazen taban tabana zıt ama bir topluluk olmayı başarmışız 12 yaşındaki kızım bana bunu söylediğine göre bir topluluk olmayı başarmışız nasıl bir topluluğuz biz? dünya üzerine dertleri olan bir topluluğuz bu dertlerimiz demin senin saydığın gibi şu şu alanlarda değil çok çeşitli alanlarda. O yüzden açık radyo bir açık üniversite. Açık radyoyu sürekli dinledikçe yıla fikirlerimiz değişiyor, dönüşüyor. Müthiş bir etkileşim içerisindeyiz. O nedenle açık radyonun desteklenmesi demek, bu etkileşimin sürmesi demek, bu üniversitenin açık kalması demek... Bugün dinleyici olanın yarın programcı olması demek. Bugün programcı olanın yarın radyoya katkı veren birine dönüşmesi demek. Geontokrasi diye bir kavram var. Yaşlı tahakkümü. Açık radyo bunun karşılığı da dikiliyor bence. Çünkü her yaştan programcısı var. Pazar günü, pazar günü böyle 10 yaşında insanların sesini programcı programcıları radyoda duyabilirsiniz. En yaşlımızın adını anmak istemiyorum. Bilmiyorum çünkü umursamıyorum da. Ama her yaştan insan var. Bu her yaştan insan da bir araya geliyor. Çünkü ne yazık ki Türkiye toplumunda, Türkiye toplumunda ne yazık ki pek çok açıdan bir bölünmüşlük, bir kutuplaşma var. Bunlardan bir de yaş. Belirli bir yaş grupları böyle öbekleniyor, kendi içine kapanıyor. Halbuki dünya öyle bir yer değil ki yaşam da öyle bir şey değil. Farklı yaş grupları insanların bir arada birbirini dinleyerek üzerlerinde tahakküm kurmadan konuşabildikleri harekete geçebildikleri bir yer. Ve etkileştikleri. Aynı etkileştikleri zaman. bir yer. Bu, bu, burada da böyle bir kutuplaşmanın problemli olduğunu düşünüyorum. Ama zaten biz dünyayı okumağı Organize ederken neler düşündüğümüzü açık radyo herkes çok iyi biliyor açık radyo çok iyi biliyor. Biz bugün açık radyo hakkında ne düşünüyor diye iki tane iki tane yazarı konu kaldık. İstersen e, sen devam et e, Erdoğan Bey. Anlamanı seveyim kardeşim. İlk sözü Erdoğan Atmanış'a veriyoruz. Erdoğan Bey'i nereden tanıyoruz? Bartın'daki Termik Santay mücadelesinden tanıyoruz. Ormancılar Derneği'nden tanıyoruz. Aynı zamanda yakınlarda yeni bir kitabı çıktı. Kitabından tanıyoruz. Erdoğan Bey hoş geldiniz. O kitabın adını da analım ama lütfen. Rahatı Kaça rahatı Normal. normal. Evet. Böldün çünkü Erdoğan Bey'e niye rahatı kaçıyor sorusunu soracaktı. <gülüyor> beni dinleyici destek programında bir kenara ayırdım. Hoş geldiniz Erdoğan Bey. Çok teşekkür ediyorum. E, nasılsınız? Bartın nasıl? Dinleyici destek programında e, açık radyoya konuk kalıyoruz sizi. E, Emekleriniz için çok teşekkür ediyoruz öncelikle. E, özellikle e, bu termik santral mücadelesiyle andım sizi. E, umarım her şey yolundadır. E, çok teşekkürler. Evet, tabi burada yaşadığımız yerdeki sorunların bir parçasıyız, çözüm noktasında bir parçasıyız. E, 15 yıl kadardır da Amasra yapılmak istenen Termik santrale karşı mücadele ediyoruz. Tabi oradan tanınıyoruz ama aslında ben 30 yıllık bir orman mühendisiyim ve e, Ormancın Koçka Saları'nda çalışıyorum üniversitede. E, ve yıllardır da e, bu konularda çalışıyoruz, i̇şte makallerimiz var, çalışmalarımız var, projelerimiz vardı. Bunları da bir süredir kamuoyuyla paylaşıyorduk. Çünkü şöyle bir şey var kamuoyunda. E, bilmiyorlar çoğu ormanlar konusunda e, yani çok duyarlı insanlar ama doğru bilgi noktasında eksikler vardı. E, zaten açık radyoda da bunları belli dönemlerde anlatmaya çalışmıştık. Hem bu Amasada'nın itenliği hem de ülkedeki ormansızlaşma ya da orman bozulması ile ilgili sorunları. En sonunda bunun kitabını yazdım ve kitabın isminde. ...rahtı kaçan orman koydum. Ee, tabii Melih Cevd Cevdet'in... ...rahtı kaçan... E, ...ağaç şiirine resmenerek koydum bunu. Tabii, tabii. Çünkü artık... ...tek bir ağaç değil, bütün ormanın rahatı kaçtı. Sadece ormanın değil... ...halkın rahatı kaçtı. Ama ne yazık ki yöneticilerimizin... ...rahtı kaçmadı. onlar memnunlar. Hatta son yıllarda ormanları... ...adeta bir gelir kaynağı olarak kullanıyorlar... Ama ormanlardan bu geliri sağlarken de ormanı yok ediyorlar. O yüzden bu kitabı yöneticilerin de keyfinin kaçması için yazdım. Ama Açık Radyo'da kimsenin bu kitaptan keyfi kaçmıyor Erdoğan Bey. Açık Radyo'yu seviyor musunuz? Destekliyor musunuz? Ne dersiniz? E, e, tabii, tabii. Ne düşünüyorsunuz ee, Açık Radyo ile ilgili? E, hakim medyada yer almıyor birçok konu Açık Radyo'da var. Yani... Çevre konularıyla çok ilgiliyiz ama aslında edebiyat da var, sanat da var, da var. Yani çok çeşitli e, noktalar, e, herkesin e, farklı yani genelden öteye merak ettiği konuları bulabiliyor açıklatıyor da O yüzden yani açık radyo çok değerli ve o değeri biz biliyoruz inşallah toplumun geri kalan kısmı da bilir. Çok teşekkür ediyoruz. E, Açık Radyo insanların sevgisiyle var, desteğiyle var. O yüzden biz de Dünya'yı Okumak programı dinleyen bütün dinleyicileri bu yıla kadar destek olmadılarsa 2022 çok da güzel böyle ikilerin yan yana dizildiği tavşan yapabileceğimiz bir dil, yıl. E, 2022'de Açık Radyo'ya destek olmaya davet ediyoruz. Açık Radyo Destek Olmak Çok Kolay. E, web sitesine girip Destek Ol butonunu tıklayarak e, rahatlıkla destek olabilirsiniz. E, desteklerinizle e, umudu e, büyütüyoruz. E, desteklerinizle e, yine e, duymak istediğiniz o satır arasında kalan konuları e, tartışmaya devam ediyoruz. Çok teşekkür ederiz er Erdoğan Bey. Erdoğan Bey çok teşekkür ediyoruz Açık Radyo Destek Programı'na katıldığınız için. Rahatlı kaçan ben ormanın da rahatları kaçırmasını ümit ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Umarım halkın da ormanın da rahat kaçtı. Yanlış yönetenlerin de rahatlık kaçar umarım. Çok teşekkürler Erdoğan Bey. Evet. Erdoğan Bey'e teşekkür edip Sevgili dinleyiciler, birazdan bir yazarı daha alıp destek programına onun da duygularını, düşüncelerini aktaracağız. Ama arada, arada öyle ormandan, ağaçtan, Melih Cevdet Anday'dan bahsetmişken ben bir ceviz ağacıyım şarkısını dinletmek istiyoruz ile beraber size. Ama bunu çok sevgili, sesi güzel, kendi güzel Cem Karacı'dan değil yeni bir yorumla yüksek sadakattan dinliyoruz ben bir ceviz ağacıyım. dünya Okumak'ta yüksek sadakattan ben bir ceviz ağacımı dinledik. Açık Radyo'da destek haftası devam ediyor. Programımızda... Dünya okumakta az önce Erdoğan 60'ı konu kalmıştık. Şimdi birazdan yine çok değerli bir yazar, gazeteci, yaşam savunucusu Özer Akdemir'le onun fikirleriyle devam edeceğiz. Akif bu ormanların rahati kaçıyor, her tarafta rahat kaçıyor. Açık Radyo'nun da böyle sence rahatı kaçıran bir radyo özelliği var mı? Tedirgin edici özelliği var. E, neyi tedirgin ediyor? E, rutini tedirgin ediyor. Aslında e, e, en basit ifadesiyle Greta Thunberg bile bir gün e, bir e, belgesel seyrederken, iklim grevlerine başlarken bütün yöneticilerin o ana akımın rahatlığını kaçırdı. E, bu anlamıyla evet, açık radyoda rahatlığı kaçırıyor. Gerçekleri e, ortaya koyuyor, e, yaşanını e, ortaya koyuyor. E, bu anlamıyla da bence e, benzersiz ve e, çok değerli. Destek programına şimdi Bartın'dan dönüyoruz İzmir'e. Hattın öbür ucunda Özel Akdemir var. Özel Bey hoş geldiniz Açık Radyo'ya. Hoş bulduk. İyi Sizin ederim. de e, Doğa ve Diremiş Öyküleri kitabınız çıktı. Uran Yumuruna kitabınız çıktı. Aynı zamanda da ekoloji birliğinde geçepte bir e, e, hak mücadelesi yapıyorsunuz. Yaşam savunuculuğu yapıyorsunuz. E, Açık Radyo hakkında ne düşünüyorsunuz Özel Bey? E diyor yani çok ciddi bir boşluğu dolduruyor aslında. ülkemizde ekoloji mesele, insan hakları savunusu diğer konularda da ciddi yayınlar var ama ben özellikle ekoloji, çevre mücadeleleri boyutundan açık önemli bir boşluğu doldurduğuna, önemli bir kitleye de hitap ettiğini düşünüyorum. E, o anlamda da dinleyicilerinin çok e, olduğu bir radyo olmayı başardı şimdiye kadar eee konuları yani yola devam şekilde yani hep güzel gidiyor programda. Sizin de mücadeleniz son dönemde hız kazandı. E, sosyal medyada da ben sizi çok sık görüyorum. Yayınlar yapıyorsunuz YouTube'dan, şuradan, buradan. Çünkü ortam çok ısındı değil mi? Biraz da o haberleri verir misiniz bize? Valla ortam e, hiçbir zaman soğumadı gözlemlediğim. <gülüyor> <gülüyor> Her geçen gün daha, daha çok ısınıyor. E, hakikaten e, yani ülkemiz hani bazen böyle biraz soğumaya ihtiyaç duyuyor ama işte e, maalesef vakit hükümeti buna hiçbir zaman izin vermedi, vermiyordu. Her geçen gün daha çok e, ısıtıyor. Her alanda e, ekoloji alanında da e, o kadar yoğun bir gündem o kadar büyük bir saldırı var ki Açık, açıkçası hani ben yirmi küsur yıldır çevre ekoloji gazeteci yapıyorum. Nereye yetişeceğimi hangi haberi yapacağımı e, kimin sesini kimin çığlığını duyuracağımı çoğu zaman şaşırıyorum şu anda benim elimde mesela birikmiş 5-10 tane ki e, çoğu zaman böyledir özel haber vardır. Ben ortak e, onların içerisinden birkaç tanesini seçip onları yapmak durumunda kalıyorum çünkü yetişemiyorum. Her taraftan çığlık yükseliyor e, ve her tarafı istiyorlar. Maalesef. Ama özellikle sizin bulunduğunuz Ege bölgesinde değil mi? Yani inanılmaz boyutlara ulaştı bu işler. Biraz yani, yani o, e, bu elinizdeki 3-5 özel haberden böyle bir kırıntı verebilir misiniz bize? Evet. Yani en son mesela e, Göl Marmara'daki gölün kuruması meselesini ben orada çekmiştim. E, Göl Marmara, Ege bölgesinde en önemli, sulak alanlarından birisi, en önemli göllerinden birisi. İki sene içerisinde kuruttular Göl Marmara'yı ve diğer Göl Marmara Kuruması, o kadar ilginç bir öyküsü var ki e, yani okullarda ders olarak okutulabilecek bir hikayesi arasında Göl Marmara'nın kurumasının en önemli nedenlerinden birisi İzmir'in içme suyu desem şimdi yani alaka diyecek de Göl Marmara nerede? İzmirlerde ama oysa ki tam da bu İzmir'e içme suyu sağlayabilmek için FM Çukuru denen bir yer var İzmir'e 20 km yakınında. E, bir köy, bir dağ köyü, bir 100 metrede yükseklikte, rakım olarak yükseklik. burada yapılacak olan Çamlı Barajı'nın İzmir 300 bin insanın içme suyunu karşılayacaktı. Orada altın madeni işletilebilsin diye Karabla'nın şükrat şirketi, Çamlı Barajı'na izin verilmedi. AKP hükümeti Çamlı Barajı'nın şey olaylamadı. Onun yerine dedi ki size Gördes Barajı'ndan su getireceğiz. 2040 yılına kadar İzmir'in içme suyuna ihtiyacı yok. Biz İzmir'in içme suyunu sağlıyoruz. Gördes'ten su getireceğiz. Gördes barajı Manisa'da bir kere su havzası olarak, il olarak Manisa'da su havzası olarak Manisa'ya e, bağlı bir yer. O ait bir yer ve İzmir'e 150 kilometre uzaklıkta bir yer. Düşünün İzmir'e 20 kilometre uzaklıkta dağların içerisinde e, kentin tek yüzeysel su toplama havzasında baraja izin vermiyorsunuz siz. 150 kilometre öbür taraftan Gördes barajını yapıp oradan İzmir'e su sağlayacağız diye altın madenin önünü açıyorsunuz. Sonra oldu? Sonrası tam bir azim esinlik öykü. Gördeş Barajı'nın e, dibi delik çıkınca baraj su tutmadı ve İzmir'e tek damla su şu zamana kadar gelmedi. Ama Gördes Barajı çevresindeki bütün dereleri akarsuları da e, topladığı için Göl Marmara'ya giden sular e, Gördes Barajı'na toplandı ve iki sene içerisinde Göl Marmara 98 oranında kurudu. E, yani en ilginç şeylerden birisi bu dönemde benim gündemlerden birisi buydu. Onun çok, da, şey çok da güzel özetlediniz vallahi yani böyle <gülüyor> bir dakika yani, da orada olan bitenleri gözümüzün önünde canlandı ve şaşırmadık tabii ki. Maşallah. Evet, evet. Çok teşekkür ediyoruz. Vaktimiz çok sınırlı destek programı olduğu için evet. e, İzmirlerden bize katıldınız, orada mücadele verdiğiniz için. Eminim ki Açık Radyo'nun bütün dinleyicileri de minnettar ve yanınızda. Ee, özel bir kitaplarınızın da yolu açık olsun diyorum. Açık Radyo'ya katılmamış için vakit edilsin. Çok teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim ben de. Kolay zıplar diliyorum. Ee, i̇yi yayınlar. Çok ya teşekkürler Özel Açık Radyo'nun sevgili dinleyicileri, Dünyayı Okumaktan Akif Pamuk ve ben Aytaç Timur. Hepinizi destek olmaya çağırıyoruz. Her zaman destek olmaya çağırıyoruz. Pandemi sonrasında da radyoya davet ediyoruz. Yeni programlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.